Merhabalar, İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Eda Çeçen. Ben Gökhan Aslan. Geçtiğimiz programda inşa meselesi, inşaat meselesi üzerine konuşmaya başlamıştık. Ee, yine lafımızı bitiremediğimiz için bu programa sarktı. Ee, umarız bu programda bu konuyu kapatabileceğiz. Ee, geçtiğimiz programda Gökhan e, meseleyi AVM'ler ve tüketim toplumu e, noktasına taşımıştı. Oradan devam edelim. Doğru öyle bir noktaya taşıdım. Ee, en son emekden bahsedince emek sinemasından orada bir e, tabii sinemalar nerelere taşınıyor şu an yerine ne yapılıyor ya da neyin içine konulmaya çalışıyor. Genelde alışveriş merkezlerinin içine böyle sokağa açılan e, sinemaların gittikçe azaldığını görüyoruz ki zaten istiklalde mesela evvelden değil mi Alkazar kapandı ve bu böyle bir hale dönüşüyor. E, o zaman e, haliyle bazı sembol şeyler e, yapılar ve deneyimler aslında e, tüketimin yanına köşesine beraber onunla beraber e, ya yaşansın işte mağazadan çık şeye git sinemaya git sinemadan çık mağazaya git dışarı çıkma ya yani bunun dışına çıkma bu tüketim şeyin içine çıkmanın bir nevi sembolü e, bunu e, kent içinde aynı şekilde mimari e, semboller Neler olmaya başladı deyince işte bunlarla beraber görüyoruz. Eskiden daha doğrusu şöyle bakalım. Bir katolik şehir yapılanmasında nasıl ki iktidar e, evvelden kiliseyse ve merkezde kilise duruyorsa ve bunun periferisinde gelişiyor ise kent. E, Türkiye'de ise mesela merkezde e, daha çok vali konakları durur. Yani vali konağı vardır. Bu da tesadüfi değildir. E, i̇nşa edilmiştir çünkü o şehir. E, o öyle inşa edilmiştir tam da sembolüdür. Bizde ise gittikçe artık yani bizde değil her yerde aslında biraz böyle olmaya başlıyor. Merkezde alışveriş vahası ya da merkezleri var, alanları var e, ya da turistik merkezler var. Dünyanın her yerinde merkez turistikleşmeye başladı ama eskiyi koruyarak turistikleşenler var. İşte Avrupa'da bir sürü örneği var. Bir de bizde ha böyle bir e, başka bir şey yaparak deforme edip böyle mutant hale sokarak bir şehri bir şekilde e, ha sözde geliştirerek. Yapma var bunun işte örneklerinden birini İstiklal'de görüyoruz. Ee, mesela şey için e, Demirören için bir eleştiri okumuştum e, hatırlamıyorum tam kim tarafına yazılmıştı ama e, şöyle bir tabir kullanmıştı İstiklal'ın ortasına lüle taşı gibi <gülüyor> lapti yani koymuşlar böyle bir şeyi. E, ama burada e, başka örneklerde verilebilir mesela İstiklal'de e, bir iş merkezi var o da kule diye. Şimdi bu da yüksek bir yapı hatta oradayken yüksek yapı o şeritteki. Yüksek ve tek başına baktığında kaba bir yapı. Evet ama bir adım geriye iki adım geriye kendini almış arkaya atmış ee, ve e, biraz izin vermiş caddeye. Hem cadde hem her iki yanında da onun eski binalar vardır. Var. Onları ezmiyor. Ezmiyor yani nasıl yapabilmişse o yükseklikte yapmış demek Yapılabilir. Aslında burada bir daha hadise aman yapmayınlar değil. Yani bu işin de bir raconu, bir usulü var. İşte mimarlığın tabii ki. Ee, oraya lüle taşı dikmeya. Mesela Demirören'deyse bilekiss bir adım önde çık, öne çıkmıştır. Böyle buhran gibi böyle caddenin üstüne doğru. Hüseyinpa camisini yakın çatlattı da ne yapsın evet. yani. Mesela o da kule yine başka güzel bir örnek olarak orada bir alan açmıştır. O oradan geçersin diğer işte tepebaşı tarafına falan. Evet, bir i̇zin, pasajdır orası. İzin efendim. verir. Evet, pasaj, pasaj deyince. Tam böyle bir şey. İşte ee, işte orada hani Bahsettik ya daha önce sterilden. İşte orada o kadar steril değil aslında. O evet, var ve izin de veriyor. Evet yani orada içinde yaşayabiliyorsun gerçekten. Yani sadece oranın e, çevrelediği şeylerden değil bir önceki sokak ve bir sonraki sokak arasında bir e, yol sağlıyor sana. Sadece orada bulunmak ve oradaki şeyleri tüketmek için değil oradan geçebiliyorsun da aynı zamanda. Mesela Milli Reassurance binası var o da biraz öyle. Orada da bir pasaj yaratılmış içeride. Diğer tarafa geçebiliyorsun. Yani burada e, bunlar söylenirken tutuculukla e, hemencecik insanları yaftalayabiliyorlar. Ne olsun böyle mi kalsın? Hayır yani bu işin güzel örnekleri mümkün. E, ve siz e, bunu doğru yapmıyorsunuz. Bunu doğru doğrusunu sunmanız gerekiyor. Siz burada sorumlu olan narsistiniz demek gerekiyor. Evet tüketim konusunda yine bir başka bir şey mesela inşaattan devam ediyoruz. Hı. En çok ben reklamlara baktığımda hep böyle bir İstanbul örneğinde işte İstanbul'un sembolü olacak yapılar, İstanbul'un yeni sembolünü yapıyoruz vesaire gibi laflar ediliyor. Ve bu binalar genelde yüksek yapılar. Ya yani İstanbul'un sembolü olmaya bayağı böyle dikerek yüksek Hı. yapı dikerek sembol olmaya çalışıyorlar. Aslında bu bir Hamlık yani e, dayılanmak gibi geliyor bana biraz hani böyle kabararak falan yukarılara çıkarak. Birer fal Evet yani Avrupa'nın en yüksek binası ama Avrupa'da zaten e, kent merkezi böyle yüksek binalar. Yani Avrupa'nın sembol binaları yüksek binalar mı mesela? Tabii e, Ama sen yüksek bina yaparak İstanbul'un sembolü olmaya çalışıyorsan ortada bir e, şeylik var. Bir Hong Kong'luk var diye. <gülüyor> Ayıp olmasın ama demek istediğim çok fazla... Kendi şeyini bırakıp köşeye mimarinde bir şeyinde o kentin kendi şeyini yapısını yapısında bırakıp bayağı başka bir şey yapıyorsun. Onu da yapabilirsin ama onu orada yapma. Nerede yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Bunu planlı mı yapacaksın? Her bulduğun yerde mi yapacaksın? Ee, bunlar çok önemli. Bu da e, hızlı geliştikçe çok hızlı aktıkça zaman tüketim döngüsü içinde bunları düşünecek vakit kalmıyor herhalde. Yani bir şekilde şeye getiriliyor. Ya da araya geriye bir bakın gelişirken gelişmekte olmak herhalde o yüzden kötü bir şey. Abi gelişiyoruz derken bir anda çevremize baktığımızda çok hızlı yapılaşmış yeni yeni böyle cam ekanlı plazalar falan görüyoruz. Mesela şöyle düşünelim dışarıdan buraya gelmiş bir konuk var. Konuğumuz var ve onu ağırlayacağız ve İstanbul'u görmek istiyor ve ona İstanbul'u gezdireceğiz. Nerelere götürürüz? Geçiyoruz. Yani hakikaten düşünüyoruz. İlk aklımıza filan, gelen Sultanahmet. Ama Sultanahmet'te çok oraya. acayip olmadı mı bir taraftan? Yani Tabii. hayır şuna rağmen mesela şimdiye kadar o hani yüksek işte faldu simgesini temsil eden binalardan bahsettik ama Sultanahmet'te bunlar yok olmamasına rağmen orada da bir tuhaflık var. Çünkü oradaki e, o çevredeki işte camiler, yerebatan sarnıcı ile herhangi bir selamlaşması olmayan evet. garabet parklar e, şeyler. ...kaldırım yapıları bilmem neler falan Aslında filan restoranlar... Var. ...restoranlar... ...sonra o e, antik şeylerin satıldığı dükkanlar filan. Yani onlar hep şey... hep Hepsi rüküş, hepsi böyle simgesel çünkü... ...yani e, çalışıyor bir taraftan yani... Etraflarıyla hani... alışverişi olmayan şeyler... ...tek başına bir e, vitrin yapıyor... ...onun yanındaki, sağındaki, solundaki, üstündekile... ...herhangi bir alışverişi söz konusu değil... Dolayısıyla aslında en önemli şey galiba e, mekanın yani yeniden inşa edilsin ya da edilmesin. Mekanın sokakla, insanla, tarihiyle oradan işte 100 yıl önce geçmiş herhangi bir olayla insanla filan ilişkisi galiba söz konusu edilen. Yani bizim kaybetmeye başladığımız, yıkılmaya başladığını aslen söyledim Yani yıkılan sadece bina olması açısından önemli değil. O ilişki geçmiş olması açısından da önemli galiba ilişkiyi e, yıkıyor yani mesela e, nasıl ki e, örnek benim filmden örnek vererek işte V for Vendetta Hı -hı. ya da Fight Club'da o ünlü bina yıkmaz sahneleri Hı -hı. vardır tesadüfi değil çünkü o binayı yıkarak e, aslında bir iktidara orada e, kurulu o, Hı -hı. E, karşı olduğu düzeni yıkar ya da Irak'ta hemen ne yapılır işte sembol e, heykeller falan yere şey yapıldı e, sürüklendi falan yani e, bina çok önemli. İktidar açısından da çok önemli ama sadece onun açısından değil. Orada yaşayan insanlar açısından da onların deneyimlerinin sembolü olması açısından da çok önemli. Yeni yapılan yerler bunu incittik, incittikçe hı hı. E, iktidarı mesela tepeden gelip değiştiren yer mesela o sembol bina yıkarak değiştirebiliyor. Evet. Ama iktidar olan halkla olan ilişkisini böyle bir kırarak bozarak yaparsa da bir incinmeler aslında yaşanıyor. Bunlar aslında böyle anlamak lazım. Biz niye inciniyoruz ki Emek Sineması'nın şeyinden inciniyoruz işte. Yani buradaki bizim deneyimimiz, hatıramız inciniyor. E bu sadece bina değil. Yani burada bu kadar fonksiyonelci bakarsanız olmaz demek gerekiyor. Biraz buna davet etmek lazım. Evet abi. Yani Oradaki e, şeylerden biri de mesela argümanlardan biri de kardeşim emek sinemasına salon olarak emek sinemasının salonuna zarar vermeyeceğiz. Biz işte moving diye bir yöntem icat etmişler. Hı hı. Moving yöntemiyle biz onu üst kata alacağız. Altına bir AVM yapacağız. Salon duracak salonuna dokunmuyorum ki ben senin gibi bir argüman söz konusu. Halbuki burada iki şey var. Bir e, o salondan çıkıldığında sokağa çıkılıyor. evet. Yani bir film izlediğinde bir konser dinlediğinde oradaki etkinlik her ne idiyse eğer çıktığında sokağa çıkıyorsun. Çıkacaksın bir e, belki tur atacaksın biraz düşüneceksin o izlediğin filmi e, sindireceksin. Yahut film arasında e, şeyde e, antrede e, iki çift laf edeceksin arkadaşlarında. Ama bugün AVM'lerde film arasına çıktığın anda cayır cayır bir eee müzik Gürültü. ve her tarafın şeylerle dolu. E, işte şusundan busuna bu Mağazalar ve e, Mağazalarla dolu. dolu, elinde alışveriş çantalarıyla insanlarla dolu. Orada kültürel bir e, faaliyet gerçekleştiriyor olmanın bir doygunluğunu yaşamanın imkanı yok. Şey çok önemli. Şimdi bir mesela... bu tarafı var. İkincisi şunu Hı -hı. şey yapayım. E, bitireyim ki e, ikinci tarafı ee, bu argümandaki yani o salonu biz movingle yukarı alacağız. Argümandaki e, şeylik hem iki yüzlülük hem çiğliğin şöyle bir tarafı var. Peki kardeşim e, şeyin mesela e, işte Yearıbatan Sarıcının yahut e, topkapı salonunun şey topkapı salonu ne? topkapı sarayının e, Yahut Sultanahmet Camii'nin e, olduğu yerlerde çok değerli yerler çok e, tarihi yerler vesaire mesela Sultanahmet Camii'ni biz moving yöntemiyle şöyle bir kaldıralım. Altına cami altına e, market yapmalar adet oldu zaten. Altına bir AVM yapalım koskocaman. Üstünde de Sultanahmet Camii dursun. Buna ne dersiniz? Yani tabii olmaz. Yani e o olmuyorsa bu da olmuyor işte. Adam yani anlamanız gereken bu. Ya yani senin e, incineceğin yerde Evet işte. Ben, yani yani e, bir empati a, söz konusu değil. Evet. Yani Sultanahmet için ben bunu söylediğimde ki ben de incinir, e, incinir. Çıldırır insanlar. Evet. Ki ben de çıldırırım. Yani böyle şey olmaz. Ama aynı şekilde işte e, emek sineması da e, en azından bu toplumun bir kısmı için böyle bir sembol, bir ibadethane değil, bir dinlenme dil falan filan ama olması da şart değil zaten. Bir de az önce sonra... yani yere batan da de ibadethane değil ama o da önemli bir yer. Kültür mekanından bahsediyoruz. Sokaklar e, meselesi önemli yani o moving yukarı kaldırdığımızda artık sinemadan sokağa çıkıp e, o filmin etkisiyle e, baş başa kalma imkanımız olmadığı gibi sokaklar da sokak olmaktan çıktı bir taraftan. Evet. Çünkü e, yani mesela Avrupa'nın diğer şehirlerine oranla İstanbul'da İstanbul, İstanbul kılın özelliklerinden bir tanesi de hayatın hakikaten sokaklarda yaşanıyor olmasıydı. Oradaki o iletişim de oradaki o e, farklılığın bir aradalığıydı filan. Artık o da yok. Yani var o kalabalık ama yalnızca bir kalabalıktan ibaret. Yani bir yerden bir yere giden bir kalabalık o. Evet, bir yerden bir yere giden ya da alışveriş için oraya e, gelen kalabalıktan ibaret. Kafelerin kalkması, yani daha doğrusu sokağa çıkamaması kafelerin, sadece kapalı mekanlarla e, sınırlı kalması. Sokağa da bir taraftan o. Yani mekanların içinde olduğu gibi o etkileşimi dışarıyla etkileşimini kapattığımız gibi sokağın kendi içindeki etkileşimini de kapatmış durumdayız. Yani sonra. bir sokakta durup bir arkadaşınızla ayaküstü diyelim 10 dakika 15 dakika en son ne zaman sohbet ettiğinizi hatırlıyorsunuz? Mümkün değil. Yok yani evet. bitti bu. Yani al sana işte yaşamsal bir pratik. Bir arkadaşımla sokakta karşılaştığında... Ayak üzeri 10-15 dakika sohbet edemiyorum. Ya e, oramdan buramdan omuzlarıma vuran gelip geçenler yüzünden vuramıyorum. Yahut zaten artık ayakta, ayakta sohbet etme. işte o mahalle e, hmm. ortamı içerisinde e, manavdan eve doğru dönerken bilmem kimi görüp sohbet etme gibi bir pratiğin ortadan kalkması. Bir de şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine sen mahalleye vurunca... E Şimdi bir yerde yaşıyoruz ve mesela o yerde e, aslında çocukluğumuz geçiyor, öyle olduğunu düşünelim. Ve o mahallede işte girişinde tanıdığımız manavın, sonrasında bildiğimiz bakkalın olması ve onların bir gün olmaması aslında insan hayatına çok acayip bir e, yaradır yani. Çünkü tanıdığı yani bir, tanıdığı bir şeyin kalmaması, yabancılık çekmesi, kendi yaşadığı mahallede insanın yabancı olması, biraz da buna neden oluyor bu? Bütün bunların sürekli olarak yenilenmesi, sürekli olarak değişmesi. Yani resmen göçebe yaşar hale geliyoruz bir yerde yani. Tam da benim aklıma bu gelmişti. Göçebelik ile ilişkili olarak hafıza gelmişti. Yani evet. ülkenin kuruluşu esnasında da inşa dediğimizde bir hafızayı bir resetleme diyeyim. Yeniden hem dille bir bağlantıyı kesme hem çeşitli kültürel pratiklerle bağlantıyı kesme var. Bu, bu, bu aslında biraz da bunun yansıması. Yani hafızamız bizim çok eskiye gitmesin isteniyor. Fazla yerleşiklik istenmiyor. Bu binalarda da bu şekilde görülüyor. Bir noktadan sonra bir şeyleri hep unutma üstüne kuruyoruz yenisini. Yenisi kurulur ama hatırlanır kurulur şeklinde Hı. değil. Unutarak yıllardır işte Bugünkü politik gündemlerde hep böyle habire e, aklımızda ne var? Dersim olayları var. Şimdi yeniden hatırlatmak için yollar arıyoruz. Ermeni ola, e, olayları var. Bir sürü olaylar var. E, ve bunları unutup yeniden hatırlamaya çalışarak. Bunlarla da çok bağlantılı. Biz hep evvela unutuyoruz. Unuttuktan sonra bir geçici bir yapı kuruyoruz. O yapıda da bizim fazladığım ki 80'lerden sonraki kurduğumuz asıl binalar hep benim gözümde böyledir. Çabucak kurulmuş, düz, hiçbir e, diğer bina eskiyle ilişkiyi fazla kurmayan binaları kuruyoruz. Onlar bir depremde yıkılacak, bunu da biliyoruz. Hafızamızda böyle kuruyoruz aslında. Onlar bir depremde yıkılacaklar ve biz altında kalacağız. Belki o zaman hatırlayacağız. Hı hı. E, daha sağlamını, daha gerçekli, eskisiyle daha gerçekli değil miyim ama eskisiyle ilişki kurarak ve hatırlayarak, unutarak değil. Yüzleşerek aslında bina kurmayı. E, depremi de çünkü unutuyoruz. Bir şekilde onu da unutmama öğreneceğiz herhalde böyle bir ilişki kurdum ben binalarla ilgili ben özellikle bu nereden bir başlamış olabilir diye baktığımda çok geriye gitmeyeyim dedim gücüm yetmez <gülüyor> 80 sonrası liberalleşmeye baktığımızda özellikle şeyin de inşaatında bundan etkilendiğini görüyoruz. 84'te af çıkıyor gece kondu imar affı ve 80'lerde daha çıkıyor böyle aflar ve bunlar habire bir e, yanlışı aslında e, tekrar etmeye yönelik bir güdülenme yaratıyor bir yanlış yapılıyor o unutuluyor yani devlet baba affediyor ve biz bir daha o yanlışı yapıyoruz yanlış e, yapılanmalar e, söz konusu şimdi ise İstanbul belli sınırlarına neredeyse dayandı o yanlış e, yanlış affedecek bir af pek beklenmiyor. Onun yerini içeride yıkarak ne yapılabilir? İşte o yüzden belki biraz merkeze geldik. Hem merkeze de çok değerli zaten şu an rant açısından. Ama bu hızlı gelişimi, hemencecik zenginleşme bu 80'lerde bankerleri döneminde hatırlarsak çok paraleldir. Hatta rahmetli diyeceğim de evvela battıktan sonra bir de inşaat işine girmiştir. Çeşitli yerlerde biliriz Kastelli konutları falan halen geçer. Evet. Bunun hep bir ürün. yani Çabucak zenginleşme. Çünkü Türkiye'de en çabuk zenginleşmenin yolu arsa ve e, şey, emlak. Yani bir orta e, gelir seviyeli, eğitimli bir ailenin e, böyle bir 5-10 yılda herhalde bir 200 bin, 300 bin lira kazanması çok zordur. Ama bir şekilde rant yoluyla bunu çok rahat kazanabiliyor bazı insanlar 5-10 yılda. E, bu da aslında oturmuş bir gelişmekten ziyade çabucak yıkıp Yer değiştirip satarak elden çıkararak e, bir hızlıca göçerek yani habire ve göçerterek bir gelişme modelinin yansıması herhalde. Böyle düşündüm biraz oradan oraya. Ve bu göçmenlik meselesi üzerinden herhangi bir e, yerleşik ve sürekliliği olan bir kültürün oluşabilmesinin imkanı yok. <Gülüyor> Yani o işte geçen programda da bahsettiğimiz hani bir evde üç neslin yaşaması. Bundan vazgeçtim. Üç tane arkadaşın aynı mahallede yaşaması üzerinden bir etkileşim falan. Bunların hiçbiri yok artık. Yani işte 60-70 yıllık, 80 yıllık neyse bir insan ömrü içerisinde artık en az 5-6 ev değiştiriyoruz. Bu sırada çocuklarımız da... Biz ölene kadar en az 2-3 ev değiştirmiş oluyorlar. Şimdi bu kültürdeki göçebelik yani kültürel göçebeliğin hani pro, geçen programda şehrin inşasından bahsederken bunun aslında üst başlık olarak kültürel inşa dedik ve onun bir ayakları olduğunu söyledik. İşte bu kültür göçebeliği kültürel göçebeliğin aslında diğer alanlarda da e, sirayet ettiğini görüyoruz. Mesela e, bilimin inşasında. ...bilimde de bir göçebelik var. Yani niyet tam anlamıyla... ...olgunlaşmış bir e, bilimsel... ...faaliyet ya da bir ürün... ...ortaya çıkmıyor. Mesela e, dilin inşasında... ...dildeki göçebelikte sürekli olarak... ...değişen TDK... E, ...kuralları, e, şeyleri. Hemen araya gireyim mesela anayasanın inşasında. tam bir öyle. Anayasa kaç yıllık ömür oluyor bizim anayasalarımızın? Hem öyle bir de buna şey ekleyebiliriz... ...yökte işte... Yani dolayısıyla bilimin inşası da buna e, giriyor zaten. Yökteki kuralların yönetmeliğin her neyse sürekli olarak değişmesi. Ama şimdi bunlar kültürel inşaat başlıkları bilimin, bilginin, ulusun aslında aynı zamanda inşası. Dolayısıyla oradaki göçebilik hepsi sonucu olan. Ee, peki sanatta durum nasıl diye bakarsak. Mesela bu inşaat alanları yani simgelerin işgali... Aslında hep kültür alanlarında görülüyor, sanat alanlarında görülüyor, sinemaların, AKM'nin kültür merkezlerini filan. Ama sanatta ortaya çıkan eserlerde ben aynı e, göçebiliği görmüyorum mesela. Ya yani bilimde gördüğümüz, dilde gördüğümüz, ulusa gördüğümüz o göçebiliği, şehir hayatında gördüğümüz o göçebiliği aslında sanatta görmüyorum. Acaba sanatın kaostan e, yani beslenmesini mi açıklıyor bu durum? Yani çünkü kaotik bir durum bir taraftan da. Ama Nasıl çünkü süreklilik görüyorsun? Süreklilik değil. Ortaya çıkan ürünün gayet doygun ve iyi olduğunu düşünüyorum. Edebiyatın öyle olduğunu düşünüyorum. Sinemanın öyle olduğunu düşünüyorum. Son zamanlara baktığımızda iyi örnekler verdiğimizi düşünüyorum. Hani bir, bir Avrupa sinemasıyla ya da İngilizce'de bir ile falan kıyaslamaya gerek yok. Kendi içinde değerlendirdiğimizde, kendi bilimimizle mesela kıyasladığımızda ya da dil inşasıyla kıyasladığımızda... Sanatta verilen ürünlerin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani edebiyatın, işte dediğim gibi sinemanın. Evet, muhtemelen iktidardan uzaklaştıkça, yani sanatın da şeyi artısı o herhalde. İktidardan uzak e, kalabildikçe e, daha orijinal ve e, iyi işlerin ortaya çıkarılabilmesi mümkün oluyor. Belki de. İktidardan belki. uzak kalmıyor aslında. Biraz kalsın sanat iktidardan. Kurumsal... Yani mimari kadar, iç içe değil en azından ee... ya da ona e, boyun eğmek anlamında söylüyorum parayla ilişki anlamında değil Hı. iktidarla ben belki de şunu düşündüm kurumsal olmak zorunda değil icra edilirken yani mimarda bir kurum mimaride bir kurumsallık bir yatırım Hı, var evet. e, dilde vesaire ama edebiyat tabi kurumsallık olmak zorunda değil kurumsal yapı onu kurmak zorunda değil Ga gayet e, belki oradan şey yapabiliriz Bireysel e, çabalarla da Ama bilimi da de üretim. yine böyle düşünebilirim. Ama bilim çok kurumsal ya, şeylere olduğu bağlı Olduğu örnekler var ama sinemada ona bakarsan Yani hani teknolojiyle bir bir, bir Önceki programlarda konuşmuştuk Hani verilen ürünün Sonuçta bir takım e, yani Parayla ilişkili olduğu Sürece kurumsallıkla da ilişkilidir Hani sinema ona Ona dahil yani edebiyatı da Niye yaratıcı e, şey çıkıyor Mesut yani hani Niye bu, bu, bu, bu tarz sen bunun şeyi <gülüyor> hani, niye bu anlamda şey kurumsal kurumsallaşmasıdır edebiyatın bu. Ama ona rağmen Türkiye edebiyatına inanılmaz eserler çıkıyor yani sinemada Peki. da sinem fotoğrafta da öyle yani hani bunları diğer alanlara kıyasladığımızda inanılmaz bir oturmuşluk yani ve şunu, hani orada zenginlik görüyoruz. Sanatta ya da edebiyatta kurumsallık örnekleri olur ama. Bu olmadan da kendini var edebilir olması aslında kurtuluşu. Aslında bu yönden Mesut'un dediği iktidardan uzaklaşabilecek bir yaşam alanını kendi yaratır. Hı hı. Ama mimari o kadar doğrudan bağlı ki yani e, bir yatırıma ya da bir şeye sübvansiyona devlet yönlendirmesine vesaire biraz zor olabiliyor. Zaten izin alıyorsun bir defa imar izni alıyorsun yani hı. nereye kaçacaksın <gülüyor> ki yani <gülüyor> yıkarlar. O yüzden ama hani bir kitabı yazmak için kimseden bir, bir iz, imar izni gibi belediye ya da meclis üyelerinin bir iznine gerek yok. Yazarsın hapse atılırsın bir şey olur toplatırlar. ama toplatırlar ama yine de sen bir önce bir yazarsın. Artık gerçi yazmadan da toplatılma aslında, hikayeleri falan oluyor ama. Evet, aslında ben beslendiği ortam açısından düşün, düşündüm yani bu soruyu sorarken. Yani o kültürel göçebelik ortamından besleniyor sonuçta bütün bu bahsettiğimiz şeyler hem mimari hem sinemaya medeviyat aynı ortamdan besleniyor. Ama bir tanesi şey kalırken, toy kalırken ne bileyim yetişmiyorken orada öyle diyelim ama öbürküsü yetişiyor. O yüzden hani belki de o göçebeliğin edebiyata e, bir katkısı, onu besleyen bir tarafı olduğunu düşündüm. Yani kaosla beraber düşünürsek. Göçebelik bir kaotik bir ortam yaratıyor. Gibi evet bunun üzerinden şey geldi aklıma mesela hani işte bilim üremiyor e, dedik ama e, bu büyük ölçüde zannediyorum pozitif bilim için e, geçerli. Mesela e, de e, Ayhan Aktar'la Ayhan Hoca'yla e, sohbet ederken şeyi söylemişti. E, bir Avrupa ülkesinden bir arkadaşı yine akademisyen sosyolog bir arkadaşı e, İstanbul'a geliyor onu e, İstanbul'u gezdiriyor. İstanbul'u gezdirirken de işte şurada bu bina var ya eskiden şu vardı buralarda şunlar yaşardı diyor. Başka bir semte gidiyorlar işte şuralar böyleyken şimdi böyle oldu falan filan diyor. Ve arkadaşı düzünüp şey diyor yahu diyor bütün bu anlattıkların Avrupa'da 2-3 e, yüzyıl içerisinde oldu. Sen kendi yaşam e, süren içerisinde bütün bunları yaşadığını anlatıyorsun bana dedi. Yani şimdi seni daha iyi anlıyorum ki. Bütün o değişimin nasıl bir şeyle hızla ve kıvamla gerçekleştiğini şey yapabiliyoruz, anlayabiliyorsunuz ve daha hızlı kavrayabiliyorsunuz. Zu şimdi anlayabiliyorum Ama artık. Ama aynı zamanda demişti. hesaplaşamıyoruz bir taraftan da. E eh, çünkü hız bütün kötülüklerin anasıdır. Öyle mi oluyor? Yani <gülüyor> yine hafıza yastığı döndük. Tam da öyle. Hafıza tam da öyle. Yi deforme etmeden, unutmadan. E, ...hatırlayarak aslında devam edilirse daha e, zemini sağlam olmuş oluyor. Hı. Bu da onun örneği herhalde. Evet, e, yine süremizin sonuna geldik ve e, hatırlayarak e, zeminimizi sağlama almanın e, yolları ile sözümüzü kapatmış olmamız da güzel oldu galiba. İncelen Kültür'ün bir bölümünün daha sonuna geldik. İnşaat meselesini olabildiğince e, konuşmaya çalıştık. Ee, İncelen Kültür programıyla İncelen Kültür at gmail.com email adresi ve Facebook sayfası üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Ben Mesut Varlık. Ben İda Çeça. Ben Yüksel Aslan. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.